ibadetini ihlas ila ona yönelterek sadece Allah'a kulluk et bilin ki şirkten ve riyadan uzak halis dil Allah'a mahsustur ayetiyle ve helake nasu illal alimun ve helake alimun illal amilun ve helake alimun illa al muhrisun vel helak oldu alimler müstesna alimler de helak oldu ilmiyle amel edenler müstesna Amel edenler de helak oldu. İhlas sahipleri müstesna. İhlas sahiplerine gelince onlarda pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. El kemakal. Hadis-i şerifi ikisi de ihlas ne kadar İslamiyet'te mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar. Bu ihlas meselesinin hadsiz mülkelerinden yalnız beş noktayı muhtasaran beyan ederiz. Tenbih. Bu mübarek Isparta'nın medar-ı şükran bir hüsn-ü tarihidir ki, ondaki ehli takva ve ehli tarikat ve ehli ilmin sair yerlere nispeten rekabet ya ihtilafları görünmüyor. Gerçi lazım olan hakiki muhabbet ve ittifak yoksa da zararlı muhalifet ve rekabet de başka yerlere nispeten yoktur. Birinci nokta. Mühim ve müthiş bir sual. Neden ehli dünya, ehli gaflet, hatta ehli dalalet ve ehli nifak rekabetsiz ittifak ettikleri halde ehli halk ve ehli vifak olan Ashab-ı Diyanet ve Ehl-i İlim ve Ehl-i Tarikat neden rekabetle ihtilaf ediyorlar? İttifak Ehl-i Nifak'ın hakkı iken ve hilaf ehl Nifak'ın lazım iken neden bu hak oraya geçti ve şu haksızlık şuraya geldi? El Cevap Bu Elim ve Feci ve Ehl-i Hamiyet'i ağlattıracak hadise-i müteşenin pek çok esbabından yedi sebebini beyan edeceğiz. Birincisi Ehli hakkın ihtilafı hakikatsızlıktan gelmediği gibi, ehli dafletin ittifakı dahi hakikattarlıktan değildir. Belki ehli dünyanın ve ehli siyasetin ve ehli mektep gibi, hayat-ı istimaiyenin tabakatına dair birer muayyen vazife ile ve has bir hizmet ile meşgul taifelerin, cemaatlerin ve cemiyetlerin vazifeleri kaayyül edip ayrılmış. Ve o vezaif mukabilindeki alacakları, Maaşat noktasındaki maddi ücret ve hubbuca ve şan ve şeref noktasında teveccühünastan alacakları manevi ücret ayyün etmiş, ayrılmış. Haşiye ihtar. Teveccühünast istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Şan ve şeref arzusuyla teveccühünast ise ücret ve mükafat değil, belki ihlassızlık yüzünden gelen bir itap ve bir mücazattır. Evet Amel-i Salih'in hayata olan ihlasın zararına, teveccühü nas ve şam ve şeref, kabir kapısına kadar muhakkak olan bir lezzet içi yiyeye mukabil. Kabrin öbür tarafında azab-ı kabir gibi nahoş bir şekil aldığından, teveccühü nas'ı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lazımdır. Şöhretperestlerin ve şam ve şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın. Müzaheme ve münakaşeyi ...ve intaç edecek derecede bir iştirak yok. Onun için bunlar ne kadar fena bir mesleklere gitseler... ...birbiriyle ittifak edebilirler. Ama ehli din ve ashab ilim ve erbab tarikat ise... ...bunların her birisinin vazifesi umuma baktığı gibi. Muaccel ücretleri de taayyün ve tahassüs etmediği... ...ve her birinin makam-ı de... ...ve teveccüh-ü nasla, ve hüsn kabuldeki hissesi tahassüs etmiyor. Bir makama çoklar namzet olur... Maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir. O noktadan muzahame ve rekabet tevellüt edip, ifakı nifaka, ittifakı, ihtilafı tebdil eder. İşte bu müthiş marazın merhemi ilacı ihlastır. Yani hakperestliği netiş perestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle in ecre illa Allah. benim mükafatımı vermek ancak Allah'a aittir.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 Ve hizmet-i diniyenin mukabilinde de almamaktır. Çünkü hizmet-i diniyenin mukabilinde dünyada bir şey istenilmemeli ki ihlas kaçmasın. Şendan hakları var ki ümmet onların maişetlerini temin etsin. Hem zekata da müstahattırlar. Fakat bu istenilmez belki verilir. Verildiği vakit de hizmetimin ücretidir denilmez. Mümkün olduğu kadar kanaatkarane, başka ehil ve daha müstahak olanların nefsini kendi nefsine tercih etmek... Kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile onları kendi nefislerine tercih ederler. Sırrına mezhariyetle. Bu müthiş tehlikeden kurtulup ihlası kazanabilir. Ve ma Rasul resul <Sessizlik> belâ. Peygamber'e düşen ancak tebliğ etmekten ibarettir. Sırrına mezhar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccüh naz kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu... ve kendi vazifesi olan de dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsa muvaffak olur. Yoksa ihlâsı kaçırır. İkinci sebep, ehli dalâletin zilletindendir ihtilafları, ehli hidâyetin izzetindendir ihtilafları. Yani ehli gaflet olan ehli dünya ve ehli dalâlet, hak bu hakikate istinade etmedikleri için zayıf ve zelildirler.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 Evet, ihlas ile kim ne isterse Allah verir. Haşiyet, evet men talebe ve cedde ve cede bir düstur ve hakikattır. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şami olabilir. Ama, aile hidayet ve diyanet ve aile ilim ve tarikat, hak ve hakikate istinad ettikleri için ve her biri bizzat tarihli hakta yalnız Rabbini düşünüp, keyfikine itimat ederek gittiklerinden, malen o meslekten gelen hissetleri var. Zaaf hissettiği vakit insanların yerine Rabbine müracaat eder. Medet ondan ister. Meşreplerin ihtilafıyla zahiri meşrebine muhalif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmiyor. İttifaka ihtiyacını göremiyor. Belki hodcanlık ve enaniyet varsa kendini haklı ve muhalifini haksız sevehüm ederek ittifak ve muhabbet yerine ihtilaf ve rekabet ortaya girer. İhlası kaçırır, vazifesi zimrizeber olur.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 4. Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i ilahinin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle, 5. Hem ehl-i ve haksızlık, tesadüf sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı manevinin dahasıyla, hücumu zamanında o şahs-ı maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin nalup düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevi çıkarıp, o müthiş, şahs manevi dalalete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek, altı ve hakkı batılın savretinden kurtarmak için, yedi, nefsini ve enaniyetini, sekiz ve yanlış düşündüğü izzetini, dokuz ve ehemmiyetsiz rekabetkarane hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır, vazifesini hakkıyla ifa eder. Haşiye, hatta sahih ile akıl zamanda İsevilerin hakiki dindarları, Ehli Kur'an ile ittifak edip müşterek düşmanları olan zındıklara karşı dayanacakları gibi şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat değil yalnız dindaşı meslektaşı kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanileriyle dahi medar ihtilaf noktaları muvakaten medar münakaşa ve nizaa etmeyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. Üçüncü sebep, ehl hakkın ihtilafı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i ittifakı uluv-i himmetten değildir. Belki ehl hidayetin ihtilafı uluv-i himmetin suistimalinden ve ehl-i ittifakı himmetsizlikten gelen zaaf ve acizdendir. ehl hidayeti uluv-i himmetten suistimale ve dolayısıyla ihtilafa ve rekabete sevk eden, ahiret noktayı nazarında bir hasret memduha sayılan hırs sevap ve vaziyye-i de kanaatsızlık cihetinden ileri geliyor. Yani bu sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşat edeyim, benim sözümü dinlesinler diye karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhredetine ve yardımına muhtaç bir zata karşı rekabetkarana vaziyet alır. Şakirtlerim niçin onun yanına gidiyorlar, niçin onun kadar şakirtlerim bulunmuyor diye elaniyeti oradan fırsat bulup mezmum bir hasret olan hıbbücağı temayül ettirir. İhlası kaçırır, riya kapısını açar. İşte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müthiş maraz-ı ilacı şudur ki Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. kesret etba ile ve fazla muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar vazife ilahiyeye ait olduğu için istenilmez belki bazen verilir. Evet bazen bir tek kelime sebeb ve medar-ı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medarı nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı bin adamın irşadı kadar rıza-i ilahiye medar olur. Hem ihlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sabah kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hiresidir. Ey sevaba ve amal-i uhreviyeye insan! Bazı peygamberler gelmişler ki, mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde, yine o peygamberlik vazife hususiyesinin haksız ücretini almışlar. Demek hüner kesret-i etba ile değildir. Belki hüner rıza ilahiyi kazanmakladır.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 Nakkaş-ı Hakim Abers israf yapmadığı için o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hassiz kulakları halk etmiş. Eğer ihlas ile, niyeti sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lehsepli girer meyve gibi ruhanilerin kulaklarına girer. Eğer rıza ilahi ve ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse dinlenilmez. Sevap da yalnız ağızdaki kelimeye nasip kalır. Seslerinin ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın. Dördüncü sebep. Ehli hidayetin rekabet karane ihtilafı, akıbeti düşünmemekten ve kasrı nazardan olmadığı gibi, ehli dalaletin samimane ittifakları akıbet endişlikten ve yüksek nazardan değildir. Belki ehli hidayet, hak ve hakikatın tesiriyle, nefsinin kör hissiyatına kapılmayarak, kalbin ve aklın dur-endişanı temayülatına tabi olmakla beraber, istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden, o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar. Ehl-i dalalet ise, nefsin ve hevanın tesiriyle, kör ve akıbeti görmeyen ve bir dirhem hasır lezzeti, bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın muhtesiyatıyla, birbirine samimi olarak, muaccel bir menfaat, ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar. Evet, dünyevi ve hazır lezzet ve menfaat etrafında aşağı kalpsiz, nefis, perestel, samimi ittifak ve ittihat ediyorlar. Er-hidayet, ahirete ait ve ileriye müteallık semerat-ı ve kemalata kalp ve aklın yüksek düsturlarıyla müteveccih oldukları için esaslı bir istikamet ve tam bir iflası ...ve gayet fedakarane bir ittihat... ...ve ittifak olabilirken... ...enaniyetten tecerdüt edemedikleri için... ...ifrak ve tefrit yüzünden... ...ulvi bir menbe' kuvvet olan... ...iktifak kaybedip... ...ihlas da kırılır... ...ve vazife-i ukureviye tezredelenir... ...kolayca rıza-i ilahi de elde edilmez. Bu mühim marzun merhemi ve ilacı... ...el-hubb-u fillah sırrıyla... ...tarih-i hakta gidenlere... ...refakat ve iftihar etmek... Ve arkalarından gitmek ve imamlık şerefini onlara bırakmak ve o hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetten vazgeçip ihlası kazanmak. İhlasla bir bir hem amel, ihlassız batmanlarla amellere raci olduğunu bilmekle ve tabiiyeti dahi sebebi mesuliyet ve katarlı olan mecbuiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlası kazanır. Vazife-i hakkıyla yapabilir. Beşinci sebep. Ehli hidayetin ihtilafı ve adem-i ittifakı zaaflarından olmadığı gibi, ehli dalaletin kuvvetli ittifakı da kuvvetlerinden değildir. Belki ehli hidayetin ittifaksızlığı, iman-ı kamilden gelen nokta-i istinad ve nokta-i istinaddan eden kuvvetten ileri geldiği gibi, ehli gaflet ve dalaletin ittifakları, kalben noktayı istinat bulmadıkları itibariyle zaaf ve acizlerinden ileri gelmiştir. Çünkü zayıflar ittifaka muhtaç oldukları için kuvvetli ittifak ederler. Kaviler ihtiyacı tam hissetmediklerinden ittifakları zayıftır. Arslanlar, Türkler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdi yaşıyorlar. Yabani keçiler, kurtlardan muhafaza için bir sürü teşkil ederler. Demek zayıfların cemiyeti, Ve şahs manevisi kavi olduğu gibi. Kavilerin kimiyeti ve şahs manevisi ise zayıftır. Haşiye, Avrupa komiteleri içinde en şiddetlisi ve en tesirlisi ve bir cihette en kuvvetlisi, cinsi natif ve zayıf ve nazik olan kadınların Amerika'daki hukuk ve hürriyet-i komitesi olduğu, hem milletler içinde az ve zayıf olan Ermenilerin komitesi, gösterdikleri kuvvetli fedakarane vaziyetle bu müddeamızı teyit ediyor. Bu sırra bir işareti latife ve zarif bir müdde-i Kur'an'ı yetir ki ferman etmiş. Ve نِسْفَةٌ فِي الْمَد۪ينَ Şehirdeki kadınlar dedi ki müenneslerin cemaatına iki katlı müennes olduğu halde müzekker fiili olan kâle buyurması. Hem قَالَةِ الْاَعْرَابِ Bedeviler dedi ki buyurmakla müzekkerlerin cemaatına müennes fiili olan kalet tabiriyle latifane işaret ediyor ki, zayıf ve halim ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir. Sertlik ve şiddet kesbedip bir nevi recluliyet kazanır. Müzekker fiilini iktiza ettiğinden ve kale nisvetün tabiriyle gayet güzel düşmüş. Erkekler ise hususan bedeli ağrâb olsa, kuvvetlerine güvendikleri için cemiyetlere zayıf olup hem ihtiyatkarlık hem yumuşaklık vaziyetine aldığından, bir nevi kadınlık hasiyeti takındıkları için müennes fiilini iktisa ettiğinden kaletil e'arab müennes fiiliyle tabiri tam yerindedir. Evet ehli hak gayet kuvvetli bir noktaya istinad olan iman-ı billahtan gelen tevekkül ve teslimle başkalara arz-ı ihtiyac edip muavine ve yardımlarını istemez. İstese de gayet fedakarana yapışmaz, Ehli dünya Dünya işlerinde hakiki noktayı istinatlarından gaflet ettiklerinden, zaaf da arzda düşür, şiddetli bir surette yardımcılara ihtiyacını hisseder, samimane belki fedakarane ittifak ederler. İşte ehl hak. İttifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıklarından, haksız ve muzur bir netice olan ihtilafa düşerler. Haksız ehl dalayet ise. İttifakki kuvveti acizleri vasfasıyla hissettiklerinden gayet mühim bir mesleği maksat olan ittifakı elde etmişler. İşte ehli hakkim bu haksız ihtilaf marazının merhemi ve ilacı. Vela tenazeu feteshlu ve tadhhab rihukum ihtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider. Ayetindeki şiddetli ne ilahi وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرُّ وَالتَّقْوَى Birbirinizle iyilik ve takvada yardımlaşın ayetinde. Hayat-ı içtimaiyece gayet hikmetli emri ilahiyi düstura hareket etmek ve ihtilafın İslamiyet'e ne derece zararlı olduğunu ve ehl dalaletin ehl-i hakkı ne derece teshil ettiğini düşünüp kemal-i ve aciz ile o ehl hakkın kafilesine fedakarane, samimane iltihak etmektir. Şahsiyetini unutmakla riya ve tasannudan kurtulup ihlası elde etmektir. Altıncı sebep. Ehli hakkın ihtilafı nametliklerinden, himmetsizliklerinden, hamiyetsizliklerinden olmadığı gibi. Gafletli ehli dünyanın ve ehli dalaletin hayat-ı dünyeviyeye ait işlerde samimane ittifakları dahi mertlikten, hamiyetlikten, himmetten değildir. Belki ehl-i hakkın olan faydaları düşünmekle o ehemmiyetli ve kesretli meselelere hamiyeti, himmeti, mertliği inkısam eder. Hakiki sermaye olan vaktini bir meseleye saf etmediği için meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor. Çünkü meseleler çok, daire dahi geniştir. Gafletli ehli dünya ise yalnız hayat-ı dünyeviyeyi düşündüklerinden bütün hissiyatıyla ve ruh ve kalbiyle şiddetli bir surette Hayat dün ait meselelere sarılır ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve hakikat noktayı nazarında beş paraya değmeyen ve ahlak ona on para kıymet vermeyen meselelere divane olmuş elmasçı bir Yahudi'nin beş paralık cam parçasına beş lira fiyat verdiği gibi, beş yüz lira kıymetindeki vaktini o meseleye haseder. Elbette bu kadar fiyat verip o şiddetli hissiyatla sarılmak. batıl yolunda dahi olsa samimi bir ihlas olduğundan o meselede muvaffak olur. Ve ehl-i hakka galebe eder. Bu galebe neticesinde ehl-i hak zillete ve mahkumiyete ve tasannua ve riaya düşüp ihlas kaybeder. O namert, immetsiz, hamiyetsiz bir kısım ehl-i dünyaya dalgıvıklık etmeye mecbur olur. Ey ehl hak, ey hakperiz ehl-i ve ehl hakikat ve ehl tarikat, Bu müthiş mağaz-ı iftilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yetki yerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz. وَاِذَا مَرُوا bi بِمَرُوا كِرَامًا Onlar boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler. Edebi furkani ile edepleniniz. Ve harici düşmanın hücumunda dahili münakaşatı terk etmek, Ve ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazifeyi uhreviye terakki edip, güzel ayak ve ehadis-i nebeviyenin şiddetle emreddikleri uhuvvet, muhabbet ve taavunu bütün hissiyatınızla, ehl dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz, yani ihtilafa düşmeyiniz. Böyle küçük mes'eleler için kıymetkar vaktini sarf etmektense, o çok kıymetli vaktimizi zikir ve fikir gibi kıymetli şeylere sarf edeceğim deyip çekilerek ittifakı zayıflaştırmayınız. Çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğimiz çok büyük olabilir. Bir neferin bir saatte mühim ve hususi şerait dahilindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazen geçmesi gibi, bu ehl-i hakkın mağlubiyeti zamanında, manevi mücahede mesailinde, Küçük bir meseleye saf olunan senin kıymettar bir günün, o neferin, o saati gibi bin derece kıymet alabilir. Bir günün bin gün olabilir. Madem li veçfillah'tır, o işin küçüğüne, büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. İhlas ve rıza ilahi yolunda zerre yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rıza ilahidir ve mayası iflastır. o küçük değildir, büyüktür. 7. sebep. Ehli hak ve hakikatın ihtilaf ve rekabetleri kıstaşlıktan yahutsa dünyadan gelmediği gibi, ehli dünyanın ve ehli gafletin ittifakları dahi civan mertlikten ve ulûhu cenaptan değildir. Belki ehli hakikat hakikattan gelen ulûhu cenâb ve ulûhu himmet ve tarik-i hakta memduh olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve nâ ehillerin girmesi yüzünden bir derece istiman ettiklerinden, rekabet karanı ihtilafa düşüp hem kendine hem cemaat-i İslamiye'ye ehemmiyetle zarar olmuş. ehl Gafret gaflet ve ehl dalalet ise meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak ve menfaat için perestiş ettikleri islerini ve arkadaşlarını küstürmemek için, zilletlerinden ve namertliklerinden hamiyetsizliklerinden, mutlak arkadaşlarıyla hatta deni ve hain, Ve muzul olsalar dahi salisane ittihat, hem menfaat etrafında toplanan ne şekilde olursa olsun, şerikleriyle samimane ittifak ederler. Samimiyet neticesi olarak istifade ederler. İşte ey musibetse de ve ihtilafa düşmüş el-i ve ashab-ı hakikat, bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rıza-i ilahi minhasıran gaye-i maksat yapmadığınızdan, ehl-i hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz.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 ve muvakkat olması sebebiyle insanın hadsiz anzlığını tatmin edemediği için rekabete düşüyorlar. Fakat ahirette tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve 70 bin kasır ve huriler verilmesi ve ahli cennetten herkes kendi hissesinden kemal ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki ahirette medar rekabet bir şey yoktur ve rekabette olamaz. Haşiyen. Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual. Rivayette gelmiş ki, cennette bir adama 500 senelik bir cennet verilir. Bu hakikat, akla dünyevinin havsalasında nasıl yerleşir? En evet, cevap. Nasıl ki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muhakkak bir dünyası var. Ve o dünyanın direği onun hayatıdır. Ve zahiri ve batini duygularıyla o dünyasından istifade eder. Güneş bir lambam, yıldızlar mumlarımdır der.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 derecesi nisvetini inkişaf eden hissiyatıyla, duygularıyla, cennete ve ebediyete layık bir surette istifade eder. Başkalarının iştiraki onun malikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi kuvvet verirler. Ve hususi ve geniş cennetini ziynetlendiriyorlar. Evet, bu dünyada bir adam, bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrangahtan ve bir aylık bir memleketten, Ve bir senelik bir mesirekahta seyahatından ağzıyla, kulağıyla, gözüyle, zevkiyle, saikasıyla, sair duygularıyla istifade ettiği gibi aynen öyle de. Fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fani memleketteki ve kuvve Şam ve Kuvve-i Zaif'e o batı memlekette bir senelik bahçeden aynı istifadeyi eder. Ve burada bir senelik mesiregahtan ancak istifade edebilen bir kuvve-i ve kuvve-i samia orada 500 senelik senelik mesiregahındaki seyahattan o haçmetli, baştan başa zinetli memlekete layık bir tarzla istifade eder. Her mümin derecesine ve bu dünyada kazandığı sevaplar haseneler nispetinde imbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüs eder, müstefid olur. Öyleyse... Ahirete ait olan amal-i salihada dahi rekabet olamaz. Kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya riyakardır. Amal-i saliha suretiyle dünyevi neticeleri arıyor. Veyahut sadık cahildir ki amal-i saliha nereye baktığını bilmiyor. Ve amal-i ruhu esası ihlas olduğunu derketmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullah'a karşı bir nevi adalet taşımakla rüzat Rahmet-i İlahiye'yi itham ediyor. Bu hakikatı teyit eden bir vaka. Eski arkadaşlarımızdan bir adamın, bir adama karşı adaveti vardı. O adamın yanında sena karane, onun düşmanı ameli salihle, hatta velayetle tavsiye edildi. O adam kıskanmadı, sıkılmadı. Sonra birisi dedi, senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir. Baktık ki o adamda şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. Ona dedik,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 Onun için kıskandım. Ahiret makamata hassistir. O, burada benim düşmanım iken, orada benim samimi ve sevgili kardeşim olabilir. Ey ehle hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar, daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun. Gayet samimi bir muhabbetle, o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftekirane alkışlamak lazım gelirken, nedendir ki rekabetkarane o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlas kaçıyor. Vazifenizde müttehem olup, ehli i dalaletin nazarında sizden ve sizin mesleğinizden yüz derece aşağı olan din ile dünyayı kazanmadı. ve ilm-i hakikatla maişeti temin etmek, tamah ve hırs yolunda rekabet etmek gibi müthiş ithamlara maruz kalıyorsunuz. Bu marazın çare yeganesi, nefsine itham etmek ve nefsine değil daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak, fen-i adat ve ilm-i münazaranın uleması mabeyinindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu, eğer bir meselenin münazarasında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 İşte bu dört doğru ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarikat. Ehl-i ilim kendilerine rehber ittihaz etseler, ihlası kazanırlar. Ve vazife-i ukreviyelerinle muvaffak olurlar. Ve bu feci, sukut ve musibet hasaradan rahmet-i ilahiyye ile kurtulurlar. سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْ كَنَا اِنَّكَ اِنْكَ Seni her türlü noksandan tensil ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeye kuşatan alimi hakim misin? 21. lem'a, ihlas hakkında. 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesiyken ihlas münasebetiyle 20. lem'anın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lem'a olarak lemata girdi. Bu lem'a la akal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanza'u fetakhshalu vetazhabu bi hukm ihtirafe dushmayin sonra cesaretiniz kırılır kuvvetiniz elden gider. Ve qumu min dahiqanitin Allah için kıyamda bulunup ona kulluk edin. Taqetnaha men zekkaha ve kadu khaaba men dessaha. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise kusurana düşmüştür. وَلَا تِشْتَرُوا بِآيَاتِ فَمَنًا كَلِيلًا Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatıyla değiştirmeyin. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet Kur'aniyyede arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususan uhredi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta istinad En kısa bir tarihte hakikat, en makbul bir dua-i en kerametli bir vesile makası, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, İhlas'tır. Madem İhlas'ta meskul hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli taslikat karşısında ve savletli bidalar, dalaletler içerisinde,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 Hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet kusuriye kısmen zayı olur, devam etmez. Hem şiddetli mesul olunuz. Valla ateşler bir ayati temenen karıyla ayetindeki şiddetli tehdik arane mehli ilahiyemiz ha olur. Saadet ebediye zararına, manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, kutfuruşane, sakil, riyakarane, bazı hisiyat şüfliye ve menafiyet-iyenin hatırı için iflas kırmakla. Hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniye'nin hürmetine taavruz, hem hakiki imaniye'nin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok muzur manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esnaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekiminiz. Hz. Yusuf aleyhisselam... Rabbi. Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse o başka. Demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare size aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için... Gelecek düsturlar yürütleriniz olsun. Birinci düsturunuz... ...amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o olsa... ...bütün dünya küse, ...ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse... ...bütün halk reddetse tesiri yok. O olduktan ve kabul ettikten sonra... ...isterse ve hikmeti ihtiza ederse... ...sizler istemek talebinde olmadığınız halde... ...halkları da kabul ettirir. Onları da razı eder... Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci düsturunuz, bu hizmet-i bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk mev'inden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez... Kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikman eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çatları birbiriyle rekabet karana uğraşmaz. Birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez. Birbirinin kusurunu görerek tenkit edip sahi şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksadı tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir ittifakla gaye-i hırsatlarına yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa o fabrikayı karıştıracak, neticesiz hakim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte ey Risale-i ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler, öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı içindeki saadet-i netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahili i selamet olan Damus Selam'a, Ümmet-i Muhammediye'yi Selam vesselam bir sefine-i çalışan kademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvvet-i temin eden sırrı ı ihlas kazanmakla, تسامود ve إتفادا Hakiki'ye muhtacız ve mecburuz. Evet, 3 ألف إتفاد مثلا 3 قيمته. سرّ أدلية و إتفادا 111 قيمة. 4 كره 4 غير غير. 16 قيمة. إذا سرّ أخوته و إتفادا مقصد و إتفاق وظيفة و توافق. 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 على 1 Hakiki sıhhi ihlasıyla 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok mutlu adı tarihiye şahitlik ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki hakiki samimi bir ittifakta her bir ferd sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Dünya 10 fakiki müttehid adamın her biri 20 gözle bakıyor. 10 akılla düşünüyor. 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye evet sırrı ihlas ile samimi tesanüt ve iddihat hassiz menfaata medan olduğu gibi korkulara hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir noktayı istinattır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır. Sırrı ukuvveti hakikiyye ile rıza ilahi yolunda. ahirete müteallik işlerde kardeşleri adedince edince ruhları olduğundan biri ölse diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum diyerek ölümü gülerek karşılar. Ve o vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum yalnız günah cihetinde ölüyorum der rahatla yatar. Üçüncü cüzdurumuz. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlas bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet ilmiye ve diniyeye mukabil. Burada 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da, burada benimle çalışan kardeşlerimden 100, belki 1000 derece fazla yardımcılarım varken, burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi, İnsafsız memurların tarahsudat ve tazlikatları altında, 7-8 senesinde ettiğim hizmet, 100 derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet. Sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Tam itiraf ediyorum ki, samimi ihlasınızla şan ve şeref perdesi altında nefsime okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz. Beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki, Hazreti Ali o mucivâri kerametiyle, ve Hazreti havuz Azam o harika kerameti gaybiyesiyle sizlere bu sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârâne teselli verip hizmetinizi manan alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühler ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz. 10. lem'adaki şefkat tokatlarını tefattır ediniz. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir. Başınızda üstad bulmak isterseniz ve yufirûne âlâ entusîm. Onları kendi nefislerine tercih ederler. Sızıyla ihlas-ı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, tevüccühte, hatta menfaat maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en natif ve güzel bir hakikat-ı imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane, zararsız bir menfaattır. Mümkünse nefsinize bir hodganlık gelmemek için istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşumuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa, senden onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sız iflasa zarar gelebilir. Dördüncü düsturunuz, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızla ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirane iktihar etmektir. El-i tasavvufun mabeyninde fenaf-i şeyh, fenaf rasul ıslatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fenafil i suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası hüvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit maveynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir ıslatlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin üstül esası samimi iknastır. Samimi iflas kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Evet yol iki görünüyor. Caddeyi, i Kübra-i Kur'an'ı ile olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar. Bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın daire-i girenler, daima nur'a, ihlas'a, imana kuvvet verecekler. Ve öyle çukurlara sıkıntı etmeyeceklerdir. Ey hizmet-i yedi arkadaşlarım! İhlas'ı kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessil bir sebebi Rabıta-i Evet, ihlas'ı edeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tulü emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlas'ı kazandıran Rabıta-i Yani ölümünü düşünüp Dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin vesveselerinden kurtulmaktır. Evet ehli tarikattı ehli hakikat. Kur'an-ı Hakîm'in "Kullu nefsin zâikatul her nefis ölümü tadacaktır. "İnneke meytun ve innahum meytûn." muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıtay-ı mevti süluklarında esas tutmuşlar. tul emelin menşei olan te ebediyeti O rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor. Tablet konuyor, farz edip. Düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olur. Uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste اَكْهِرُوا ذِكْرَهَادِ مِلَّذَّادِ Yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok sikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadı. Belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ahli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikata uygun gelmiyor. Belki akibeti düşünmek suretinde, müstakbeli zamana hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zaman hazırdan balı fikren gitmek nazaran bakmaktır. Evet hiç hayale farazı lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahade eder. İflah etme yol açar. İkinci sebep İman-ı tehkiyetinin kuvvetiyle ve marifeti saniye netice veren masluattaki tefekkür-i imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp, Halik-ı Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Her neyse, bunda çok derece merakit var. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kardır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak, çok fakaik zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. İhlası kıran ve riyaset eden pek çok espattan iki üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi, menfaat-ı maddiyet gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar, hem netice hizmeti de zedeler. Hem o maddi menfaatı da kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bir değil onların hakikat-i ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle müşkul olup, vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlarla yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavele ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla lisanı hal ile dahil istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa iflâsız edilir. Hem velâ teşterû bi âyâti femenen kalîlâ, benim ayetlerini az bir dünya menfaatıyla değiştirmeyin. Ayetinin nehyine yanaşır. Ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, Sonra nefse emmare, fıdganlık çiyetiyle o menfaatı başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o kususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kususiyeti kaybeder, ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaatı da kaybeder. Her neyse bu hamur çok su götürür. Kısa kesip yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birinci misal. ehl dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için hatta bir kısım ehli siyaset ve hayatı, ı beşeriyenin mühim amilleri ve komiteleri iştiraki emgal düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bütün suistimana ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet ...bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki iştiraki emvalin... ...çok zararlarıyla beraber... ...iştirakla mahiyeti değişmez. Her birisi umuma... ...gerçi bir cihette ve nezarette... ...malik hükmündedir. Fakat istifade edemez. Her neyse... ...bu iştiraki emval cüsuru... ...aman-ı uhreviyeye girse... ...zararsız asil menfaate medardır. Çünkü bütün emval... ...o iştirak eden her bir ferdin eline... ...tamamen geçmesinin sırrını taşıyor... Çünkü nasıl ki dört adamdan iştirak niyetiyle biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Her biri tam bir lambaya malik oluyor. O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynası varsa, her birinin noksansız parçalanmadan birer lamba oda ile beraber almasına girer. Aynen öyle de. Emval-i ukreviyede sınr ihlas ile iştirak. Ve sırr-ı okurvet ile tesalüt ve sırr-ı ittihad ile tesrikül mesai. O iştirak-ı ağmalden olan umum yekun ve umum nur her birinin defter ağmaline bir tamamıha gireceği. Ehl-i hakikat mabeyninde meşrut ve vakidir. Ve vüs'aki rahmet ve keremi ilahinin muhtezasıdır. İşte en iyi kardeşlerim. Sizleri inşallah menfaat-ı maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-ı noktasında bir kısım ehl tarikat aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi cici bir sevap nerede? Meskul misal hükmündeki iştiraki amal noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? İkinci misal, ehl sanat netici sanatı ziyade kazanmak için iştiraki sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan on adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız üç iğne, o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikul mesai düsturuyla on adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar. Biri ucunu sivriltir ve hakeza. Her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i bir işle meşgul olup, istihal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmayıp, O hizmette meleke kazanarak gayet surat ve işini görmüş. Sonra o teşrik mesai ve taksim-i âmâ el olan sanatın semelesini taksim etmişler. Her birisine bir günde üç iğneye beden, üç yüz iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise el dünyanın sanatkarları arasında onları teşrik mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey iyi kardeşlerim! Madem umuru dünyeviyede, kesik maddelerde böyle ittihat, ittifak ile neticeler böyle azim, yakın faydalar verir. Acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve imkisama muhtaç olmayarak ve fazl-ı ilahi ile her birisinin aynasına umun nur in'ikas etmek ve her biri umumun kazandığı misil sevaba manik olmak ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kar, rekabetle Ve ihlâsızlıkla kaçırılmaz. İhlası kıran ikinci mali. Hübbücahtan gelen şöhretperestlik saikasıyla ve şan ve şeref perdesi altında. Teveccüh-ü ammeyi kazanmak, nazarı dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak. Ve nefse emmareye bir makam vermektir ki, en mühim bir maraz ruhi olduğu gibi şirk-i tabir edilen riyakarlığa, kut vuruşla kapı açar, ihlâsız edeler. Ey kardeşlerim! Kur'an-ı hizmetindeki mesleğimiz hakikatle o kuvvet oldu ve o sırrı şahsiyetini kardeşler içinde fani edip onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan mabeynimizde bu nevi bu bucaktan gelen rekabet teşvik etmemek gerektir. Haşiye: Evet bahtiyar odur ki kenser-i süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçasının elindeki şahsiyetini ...ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir... ...o büyük şeref-i manevi, şahsi, futfuru şane, rekabetkârâne cüz'i bir şerefe... ...ve şöhrete feda etmek, Risale-i Nur yüz derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet... Risale-i Nur şakitlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı zararlı, süpriz şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefsi emmane bulunur. Bazıda hissiyat-ı nefsiye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun rağmına olarak icra eder. Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı itham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum. Fakat nefis ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olmuyorsunuz. Bu şiddet nefis ve heva ve his ve vehmet ortaya. İhtiyatlı davranınız. Evet eğer mesleğimiz şeklif olsaydı makam bir olurdu. Veyahut muhtat makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. Kıptaki harane bir kudgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhur Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşid vaziyetine takınamaz. O kuvvetteki makam geniştir. Gıddakârhane müzahameyem eder olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşe muavin ve zahir olur. Hizmetini tekmil eder. Pederhane, mürşidhane, mesleklerdeki gıddakârhane, hırs-ı sevab ve uluv-i çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine değil, ehli tarikatın o kadar ve azim kemalatları ve menfaatları içindeki iftilafatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki, onların o azim, kutsi kuvvetleri diga rüzgarlarına karşı dayanamıyor. Üçüncü mani korku ve tamadır. Bu mani, diğer bir kısım manilerle beraber rücumat-ı tamamiyle tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip, Cenab-ı Erham-ı Rahim'inden bütün esma hüsnasını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki... bizleri ihlasa taammut muvaffak eylesin amin. Allahumme bi hakki suret el ihlas, icalna min ibadike el muhlisin el muhlasin amin amin. Allahum ihlas suresinin hakkı için bizi ihlas sahibi olan ve ihlansa eriştirilen kullarından eyle amin amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noktadan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhur Selase'de sair evradı, beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Haşiye bu kıymetli mektupta Üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır. 1- En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücadele etmektir. 2- Üstadına meşru hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3- Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4- Kalemle ilmi tahsil etmektir. Beş, bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, hüsrev ve Birincisi, يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَا بِدِمَاءِ الشُّهَدَا اَفْكَمَا Yani mahşerde ulemai hakikatın sarf ettikleri mürekkep şehitlerin kanıyla muvazene edilir. O kıymette olur. İkincisi, مَنْ تَمَسَّكَ sünneti, اِنْدَ فَسَابِ ümmeti. فَلَهُ اَجْرُمِيَةِ شَهِيدٍ فَلَهُ اَجْرُمِيَةِ شَهِيدٍ فَلْكَ مَا قَالٍ Yani bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i semiyeye ve hakikat-ı Kur'aniye'ye temessük edip hizmet eden yüz şehit sevabını kazanabilir. Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sohufî meşşeb kardeşler! Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki böyle zamanda hakaik imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve sünnet seneyi hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah mür veya ağabey hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yev-i münahşerde size fayda verebilir öyleyse onu kazanmaya çalışınız eğer deseniz hadiste alim tabiri var bir kısmımız yalnız katibiz el cevap bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatlı bir alimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale'nin i bir şahsı manevisi var. Şüphesiz o şahsı manevi bu zamanın bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahsı manevinin parmaklarıdır. Kendi noktayı nazarımda liyakatsiz olduğum halde, haydi, üst düzenlığınıza binaen bu fakire bir üstadlık ve tebaiyet noktasında bir âlim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecra